يا ayuhal nasu attaquوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ayuhal الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فوزا عظيما أما بعد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 anlamaya çalışmaya devam ediyoruz. En son almış olduğumuz bab, babül ıslah beynemnaz. İnsanlar arasında olan anlaşmazlıkları ıslah etmek. Onların arasına girerek, onlara aracı olarak aralarını düzeltmek ile ilgili babı alıyoruz. Bu baktaki ilk hadisi okumuş idik. Bu hadis zaten daha önceki baklarda tekrarlanmış idi. Bugün ise Kalmış olduğumuz yerden ikinci hadisten devam edeceğiz. Bu hadis ittifakun aleyh Buhari ve Müslim'in ittifak etmiş olduğu hadislerden. Ummu Kulfum bint Uqba ibni Abi Muayyad radıyallahu anha قالت: "Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yequl: "Leysel kezzabu allazi yuslihu beyne en-nas feyni khayran ev yequl ev yequla ev yequlu khayran." İnsanlar arasında hayır murat ederek, insanlar arasında iyilik dileyerek, onların arasını düzeltmeye çalışarak konuşan, söz söyleyen, yalan da olsa yalancı değildir. diyor. Vesselam. Tabi bu hadis ilim ehli tarafından şerh edilirken şu şekilde şerh ediliyor. İlim ehli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 o köye gelen veyahut o, o, o topraklara gelen insanların yanında bulunan hanımları yahut da hanımlarını gasp ettiği, aldığı söyleniyor. İbrahim Aleyhisselam da bunu duyunca diyor ki hanımı saraya İbrahim Aleyhisselam'a sorunca bu yanındakinin kim olduğunu, kim olduğu sorunca İbrahim Aleyhisselam diyor ki bu benim okhti. Ne demek okhti? Kardeşim. Kardeşim. Kardeşim. Şimdi duyan kişi bunu ne zannediyor, ne, kasper, ne anlıyor? onun anne, aynı anne babadan ya da farklı e, babaya da anneden soy kardeşliğini kast, zannediyor değil mi? Ama İbrahim Aleyhisselam'ın kastı ne? Din kardeşliği. Din kardeşliği. Ve o diyorlar ki, farklı yorumlar var, o kralın e, inancına yahut da o günkü sahir olan inanışlara göre e, kız kardeşiyse bırakıyor. Karısı ise ne yapıyor? Adamı öldürüyor. Onu elde ediyor.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 Bunu kastederek böyle bir tevriye yaparak ne yapmış olmuyorsun? <gülüyor> yalan söylemiş. olmuyorsun. Tabii bunu nerede kullanıyorsun? <gülüyor> Bu gibi kişiler alasını yapmakta. Ki zaten Müslimin rivayetinde şöyle bir e, lafız var. "Velem esma'hu yara khusufi şey'en mimma yaquluhu en-nas illa fi thalas." İnsanların söylemiş olduğu böyle yalan gibi gözüken şeylerde ancak üç hususta Aleyhissalatu vesselam ne vardı diyor? Ruhsat verildi, izin verildi. Elhamd <gülüyor> Kadın, pardon, e, sahabe. Evet. El-harp ne kastediyor? el savaş. -islah ve ıslah beynen nâs ve hadîf-el-raculi imra'atahû. Kişinin savaşta yahut insanlar arasını yahut hanımının Allah konuşmasında ne yapabilir diyor. Bu şekilde tevriye yapabilir. Tevriye yapabilir. Yalana gitmeyecek ölçüde. Yalan olmayacak ölçüde. Yani bazı insanlar var ki artık bu Tevriye olayını aşarak olayı yana getiriyorlar Bakıyorsun adamın hanımı arıyor. Öyle biraz da kabadayı bir erkekse hanımı neredesin diyor. Yalan söylüyor. İşleyin diyor. Bir işim var. Halbuki bir işi yok. Bu olayı büyütebiliyor. Bu doğru bir şey değil. Yani olayı tamamen yalana götürmek doğru bir şey değil. Ama olay gerçekten kavga gürültüye dönecekse ...çok büyük sıkıntılar, facialar da olacaksa... ...insanın bu manada tevriye yapması önemli. Şu an bu şekilde tevriye yapması... ...yani tevriye yapması caiz. Buradan anlayacağımız şey arkadaşlar... hadisin bulunduğu bahis... ...insanlar arasında ıslah için ne yapılabilir? Tevriye yapılabilir. Tevriye yapılabilir. Tabi İbrahim Aleyhisselam ile ilgili olarak...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 Hayır Allah hastayım. hastayım. hastayım <gülüyor> İnne ise Ben hastayım. Ben gelemezsem ben yani sizinle beraber olamam. Hastayım diyor. Yani diyor ki elim halde hastayım derken hastalık Arapçada ölmek manasında, yaşlanmak manasında kullanılıyor. Ben ne alacağım? Yani, İnne ise amu'tu. Çünkü sakin ismi faildir Arapçada. Bu gelecek manayla ne yapabilir? İçerebilir. Karşıdakini anlıyor. Hasta şu an gelemez. Tamam, mazur gelir. Mazur mazeretini kabul edelim ama İbrahim Aleyhisselam ne kastediyor? Başka bir şeyi kastediyor. Ancak bu manalar bu ruhsat verilen şeylerde kullanılıyor. bazıları var ki işinde, gücünde söz vermiş, yerine getirecek. Bütün hepsinde ne yapıyor? Bu teoriyi kullanıyor. Hayır. Bu kadar geniş alana ne yapmamak lazım, taşımamak lazım. 3. hadisimiz yine Mustafa Kunare hadislerden. Ayşe Radıyallahu Anhu, Anhu ma qalet Semiya Resulullah, semiya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ses tasumun bil bab, alate aswatuhuma. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kapı kenarında tartışan husumet içinde olan insanların seslerinin yükseldiğini duyuyor. Aleyhisselatü vesselam kapının dışında böyle gürültü, patırtı, tartışma sesleri, seslerin yükselmesini duyuyor. Ve <gülüyor> ila ahdıma istuğu alakra ve isterfiquhu fi şey. Yerisi diğer ne diyor ki? Şu benim borcumu biraz şey yap. Indir. Ya affet birazını. şey yap? Gözcüm yani ödeyemeyeceğim durumum yok. Ya da diyor biraz yani bana ne yap? Yıncak olan böyle. O <gülüyor> hava ya kulullah ila efal. Diğer diyor ki? Alacaklı olan. Allah'a yemin olsun ki hayır yani ne borcunu indirsin ne de sana böyle yumuşak davranırım, merhametli olurum manasında bu Yemin ediyor. Yani niye yemin ediyor aslında? Hayır yapmama ya çünkü bir insanın geçen derslerde söylemiştik Farz demiştik. Yani borcu boşluğunun durumu müsait değilse durumu müsait oluncaya kadar onu bekletmek nedir arkadaşlar? farz oldu Şeyh Sallallahu aleyhi ve bazı alimlerden bunu naklediyor. Ama bu hangi şartlarda söyledik? Yani bunu oyun haline getirmemiş, alet, adet haline getirmemiş, üçkaçlık yapmayan adam boşalmış, durumu iyiydi. Ama bir gün bir şey oldu. Yani o anda ne yaptı? Mağdur oldu. İmkânezu ısretin fenaziratun ila meysara. Şayet. Sıkıntıdaysa, varlık içindeyse diyor Allah-u Teala Bakan Resulü'ne. Fenaziratun ilâ meysara durum üzerine ne kadar ne alınmalı? Beklenilmeli. Tabi bu adam hem de yemin ediyor böyle bir hayır yapmayacağına dair. فَخَرَجَ عَلَيْهِ مَا رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ فقال فَقَالَ اَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللّٰهِ لَا يَفْعَدُ الْمَعْرُوفِ Allah'ın adına yemin ederek hayır yapmayacağını, mağruf yapmayacağını, iyilik yapmayacağını söyleyen adamlar. Hani göstermem ona. Kızıyor aleyhisselatü. Her iyilik yapmayacak hem de Allah adına yemin ediyorsun. İyilik yapmayacağına yani. göre. Fazlısı var böyle. İnsanlara söylüyorsun. ediyorsun. de yani Allah adına yakaşıyorsun. İyilik yapmayacaksın. Nasıl şekil alacak? Taqala şey. "Ana ya Rasulullah. Azar ediyek benim. Evet. Ben söyledim. Bu sözün sahibiyim. Elesatu sanu felehu eyu zalika ahab. Peki ikisinden birisi hangisi onun için daha kolaysa onu ne yapsın? Ona uygula. Yani ya borcunu indir ya yani. da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 Ebu Abbas, an bin Abbas, Sehle bin Sa'ad es-Sa'idi radıyallahu anh, "Anla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleğahü, 'Enne Beni Amr bin Auf fe'an baynahum şerr." Amr bin Auf oğulları arasında ne var? Bir kıraf var, bir anlaşmazlık var, bir problem var. Helebi yani Aleyhissalatu vesselama bu ulaşıyor. Duyuyor ki, Müslümanlardan falanca kabileyin içinde arasında bir sıkıntı var, bir problem var." ve خرج sallallahu aleyhi ve sellem bir takım ashabıyla birlikte Aleyhissalatu vesselam o kabilelere o yola kayılıyor. Ne yapacak? Oradaki insanların arasını düzeltecek. Fehubisa <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nebi Aleyhissalatu vesselam o kabilenin o topluluk dikkat şeyler tutuyor, misafir etmek için ağırlıyorlar. Fehaletis salah ve namaz vakti giriyor Fecaa Bilal ila Abi Bekr radiyallahu anhuma fa ya Aba Bekr inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kat hubis subhanallahi radiyallahu diyor ki Bilal ey falanca yere gitti ve orada insanlar onu ne yaptı tuttu aldı koydu. Namaz vakti girdi. imam olur musun? Namazımızı kıldırır musun Bakın daha sallallahu aleyhi ve hayatında ashab tarafından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 yeri konumu mevki bilinen bir kimse Bilal peygamberin müezzini hemen gelip ne diyor bize imanlık yapar mısın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi kaldı. قال نعم diyor dilersen dilerseniz ben imanlık yaparım. فأقام بلال الصلاه Bilal Habeşi radıyallahu anı diyor ve <Gülüyor> تقدم ابو بكر فكبر وكبر الناس اوماك radıyallahu anh, imamlık için öne geçiyor tekbir alıyor Allahu ekber ve insanlar ardında Allahu ekber diyor. Ve <Gülüyor> geldi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüyor saf saf hatta قام في الصف. görüyor manzarayı düşünün arkadaşlar sahneyi düşünün. İmam Ebubekir rضي radıyallahu anh, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni gelmiş namazı görmüş namaza yetişmiş. Safa duruyor Aleyhisselatü Vesselam. Fe ahelen nasu fit tasfiq. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiğini görünce insanlar ne yapıyorlar? Başlıyorlar ellerini atmaya, vurmaya. Tabi bu kimin kime verilmiş bu izin bulursak el çaklatmak namazda? Bayanlara. Eğer imam hata yaparsa namazda namazla gelir sıkıntı varsa kadınlar, bayanlar, bayan cemaat nasıl uyaracaklar imamı? El çaklatarak sesleri de değil. Tabi bilmiyorlar sahabeler hükmü. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı abi yapıyor? Uyarıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ve <gülüyor> kâne Ebu Bekir radıyallahu anh la yeltefitu fî salatî felemme ekferen nâsü t-tasvîk iltefett. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın namazında ne yapmazdı? Kafasını sağa sola çevirmezdi. Yani fark etmiyor nebi sallallahu aleyhi ve sellemin geldiği. Tabi, namazı bozmaz yani insanın e, vücudunu tümleden dönmemek şartıyla boynunu sağa sola çevirmesi o kişinin namazını ne yapmaz? Bozmaz. İhtiyaç için yapılması nedir? Caizdir. İhtiyaç dışında yapılıyorsa namazlı adam salaranın sonunda bakıyorsa bu nedir? Mekurtur. Ne Tabi insanlar başlayınca elleriyle şaklatarak alkış yaparak gürültü yapmaya Evvekir radıyallahu an, böyle boynunun kafasını çeviriyor, bakıyor ki kim var? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem safta. Fe inâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe eşare ileyhi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işaret ediyor. Kal yerinde de bekle diye. Evvekir radiyallahu anh ferefa abu bekir radiyallahu anhü yedahu fe hamidallah Evvekir radiyallahu anhü elleni açıyor. rivayette Yine Buhari rivayette. rivayet etti. Farafa eyedeyi ikellerini aç doğa diyor. Fazilet peygamber kal demiş. İşaret etmiş. İmamlığı onaylanmış. Bununla ileri olarak İmam Buhari bu hadisi biliyorsunuz. İmam Buhari'nin metodudur. Sahih'inde bir hadisi alır, birçok bafta, birçok başlıktan alır o hadisi dikeler ve ondan o hadisten neler çıkarır? Fıkhi hükümler çıkarır. O çıkarmış olduğu fıkhi hükümleri nerede zikreder İmam Bukhari? O başlıkta başlık olarak. Bu hadisizi zikretmiş birçok yerde zikretti bu hadisizi. Zikrediyor İmam Bukhari. Diyor ki babanın başında. قال <gülüyor> البخاري باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر النزل بهي. Namazda kişinin başına gelebilecek bir durumdan bir olaydan dolayı ne yapması kişinin ellerini namaza kaldırması babı. Yani Bukhari bu hadisten diyor ki. Yani sen namazda doğa etmek geldi aklından. Ee, mesela konut yapıyorsun, vitrdesin, ne yapıyorsun? Ellerini kaldırıyorsun. Veya bu yani buna benzer bir olay yaşadın. Namazda sana Allah tarafından verilen bir müjde, bir mükafatı gördün. Aç ellerini hamd ettin Allah Teala'ya. Bunu yapabilirsin namazda diye İmam Buhari bu hadisten hüküm çıkardı. Hafiz Necer Rahimahullah Bukhari'nin şerhini yapan alim de diyor ki: Ve yukhadu minhu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 namazda illeri açarak dua etme fiil nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ikrar ettiği bir fiil. Alimlerin bu adiz içer ederken çıkardıkları hüküm. Ne diyor İmam İbn-i Hacer rahimahullah namazda anna raf'al yedeyn li'dua'u nahvehu fissalaa la yubtiluha ve lew kâne fî gayri mevdi'ir raf ve diyor elin kaldırılıp dua edilmesi gereken bir yerde olmasa bile. Bu el kaldırma olayı konukta değil de başka bir yerde. Secdede. Olsa bile diyor. Niye? Çünkü diyor ki لِأَنْ لَهَا هَيْئَةُ إِسْلَامٍ وَخُضُعُ Bütün insanın ellerini açması neyi ifade eder? O duruş nedir? Nasıl, neyin duruşudur? Neyin sembolüdür? <gülüyor> <gülüyor> İstislam. Teslim ve ol وَخُضُعُ <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Boyun bükmenin Allah'ın karşısında Kulluğun, birinci bilmenin, kulluğun duruşudur. Değil mi? Allah'ın önünde zillet içinde bulmanın. Bunun namazı bozmasını bozmasına, yani bozamaz. Bu, bu hareketin, bu heyetin, bu duruşun namazı bozmasını söylemek e, yanlış olur. Çünkü bu duruş zaten o namazdaki secde gibi, namazdaki rükü gibi neyi ifade ediyor? Teslimiyeti ifade ediyor diyor. Hafızı Hacer. Fakat Ekrar <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e alâ zâlik. Üstüne Östü diyor ki bin Nezâr, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebû Bekir ne yaptı? İkrar etti. Tasdîk etti, onayladı. Şayet bu hareket Ebu Bekir sallallahu anh'un hareketi etse, namazda ellerini kaldırması hareketi yanlış olsaydı, namazı bozan bir hareket olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne vazdı? Erdi. Cennetteki dersi hoca anlattı neydi? Namaz kılan adama git namazını kıl, zira sen namaz kılmadın. Namazındaki hataları görünce hemen uyardı. Onun için ilim usulcüler, usul fıkışta şöyle bir kaide zikrederler. لَا يَجُوْزُ تَأْخِيُهُ الْبَيَانِ an وَقْتِي هَاجَ İhtiyaç duyulduğu anda, uyarılması gereken bir anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uyarma görevine yapması hiçbir zaman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 yani bakıyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam geliyor. Maşaallahu ve şi'ite. Sen ve Allah ne dilerse diyor. Nevi sallallahu aleyhi ve sellem hemen hele konu tevkidle alakalıysa hiç diyor ki sen beni Allah'a ortak mı koşuyorsun? Savaşa giderken bile Aleyhisselatü Vesselam ordusuyla birlikte savaşa gidiyor. Hüneyne gidiyor. Orada yeni Müslüman olmuş. Yeni topluluğa katılmış insanlar var. Onlar biraz daha şey olur, nasıl isterler, değil mi? Yeni geldiği için onlara böyle biraz daha ne yapmak lazım, talit etmek lazım. Bir söz söylüyor, Ağızlarından bir söz çıkıyor. Yani ki şu müşriklerin ağaçlarını, şu müşriklerin silahlarını astıkları ağaç var ya, Zatu Envat adı. Zatu Envat gibi bize de onların o isim verdikleri bu ağaç gibi bize de bir Zatu Envat yap, biz de silahlarımızı asalım ki o ağaçtan bine bekleyelim böyle bir böyle uğur bir bize bir şey gelsin yani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 bu sahneyle karşılaşsaydı ne yaparlardı? Hele şu düşmanı yemelim. Hele şu düşmanı bitirelim. Ondan sonra konuşuyoruz, açıklarız hakkı. Şimdi adamaya ihtiyacınız var. Bunları kaybedersek ne olur demiyor. Ama onlar böyle diyor. İşte önemli olan meydanlara ne yapmak? Kalabalıkları topla. Buradaki tarikatçı olsun. Buradaki ölülerden yardım istesin. Adam gaz zemitiği düzenliyor. Açmış şeyi pankartı, yetiş ya Salahattin diyor. Şirk. Ve itikadının düzgün olduğunu düşünen saflarda orada o pankartla birlikte bağırıyorlar. Tekbir getiriyorlar. Birisi tekbir ediyor. Allah-u diyor. Orada onu uyarsa fitne çıkacak. Değil mi? Ama Selefi olan bir kimse, ehli sünnet olan cemaat akidesi üzere olan bir kimse neyle bakar? Bu gözlükle bakar. Bu çerçeveden olarak yaklaşır. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam tabi, tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam uyarınca şey işaret edince Evvekir Radıyallahu anh'ın ellerini kaldırıyor Allah Allah'a hamd ediyor. Ve raca'al kahkara waraahu hatta hattâ kâmı saf Evvekir Radıyallahu anh'ın hemen saffa geri dönüyor. Geri geri yani yüzünü dönmeden, kıbleden, kıbleye sırtını dönmeden, kahkara demek arkadaşlar Arapçada kişinin gerisin geriye dönmesi. O şekil üzere geri geri Evvekir Radıyallahu dönüyor hesafa giriyor. فَتَقَدَّنَا رَسُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَسَلَّا لِلنَّاسِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neye geçiyor? Kim Allah? فَلَمَّا فَرَغَ أَقْدَلَ عَلَى النَّاسِ Tabi bu hadiste namazla alakalı birçok hüküm zikrediyor elime. Diyorlar ki imamın yani namaza duran bir kimsenin imamlık yapması için niyet etmesi şart değil. Yani sen namaza durdun. Tek başına camide namaz kılıyorsun. Arkana Birisi geldi cemaat olmaz bazıları diyor ki hayır cemaat olamazsınız. Niye? Çünkü bu adam imam ne yapmadı? Niyet etmedi. İmam olmak için niyet etmedi. Cemaat. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mustafa cemaat olarak girdi. E, namaz içinde ne yaptı? Ebu Bekir radıyallahu anhu'la yer Eşilde. Demek ki cemaate imam olmak için ne yok? Özel bir niyet yok. Ve şart değil. Nebi Aleyhisselatü Vesselam namaz bitince, selam verince insanlara doğru döndü. Ve dedi ki, eyyühe nâs, mâ lekum hîne nâbekum şey'un fîs-salâ akattum fîs-tasvîk. Diyor ki insanlara, hem ilk söylediğimiz kaydı, la yecûzu el-beyân el-vaktil-hâca. La yecûte-ehîzul-beyân el vaktil Diyor ki, ne oluyor? Başınıza namazda bir şey gelince elleriniz niye? Diyor, artışıyorsunuz. E hemen namaz selam verdi, cemaat kalkmadan uyarıyor onları. Çünkü allah Teala'nın ona eklemiş olduğu görev bu arkadaşlar. اِنَّمَتْ تَسْفِقُ لِنْنِسَا مَنْ نَعْبَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ Namazda başınıza bir şey geldiği zaman alkış yapmak. Elleri birbirine uzak kimler içindir diyor. bayanlar içindir kadınlar içindir. Ama sen evde hanımında namaz kılıyorsun. da senden fazla Kur'an biliyor. Sen az biliyorsun. Hata ettim. Hanımın İkiniz namaz var yani. O elini şartlatacak mı? Yoksa senin sesiyle uyaracak mı? Sesiyle uyaracak diyorlar. Yani Zahiri olmaya gerek yok. Bazıları böyle. Bak hadis böyle diyor. Tamam kadın değil. Zahirilik de yok. Fıkıh önemli. Hadisi anlamak. ilim ehli nasıl anladığıysa o şekilde anlamak. Nasıl fetva verdiyse o şekilde fetva verdik. Erkekler ise diyor. Men nâbehu şey'un fî salâtihi fel yekûl Subhanallah, Subhanallah desin. Erkekler ne diyecek arkadaşlar? Bazen Canide namaz kılarken imam hata yapıyor. Cemaat ne diyeceğini bilmiyor. Oh, Bağırları <gülüyor> <Fazoru> öksürüyor. <gülüyor> ne demesi lazım bu arkadaşlar? Allah Allah. Subhanallah. Allah. Subhanallah demesi lazım. Fe innehu la yismavah adun hileye kul subhanallah illa el Kim diyor subhanallah duyarsa ne yapar? Namazda olsun, namazda olsun, oraya bir bakar. Ne oluyor ya? Yani? Ya Ebu Bekir Şimdi Peygamber aleyhissalâslam namazdan sonra yine devam ediyor. Diyor ki ey Ebu Bekir sana işaret ettim yerinde kaldın. Niye namazla devam etmedin? Niye kalmadın? Düşünebiliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh onun imamlık yaptığı namazda cemaat. Ebu Bekir'in faziletine bakın üstünlüğüne bakın. فقال ابو كل ما كان ne diyor. ما كان oğlu diyor. olan oğlu Ebu Bekir'e Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir peygamberin insanlar peygamberin önüne geçerek insanlara namaz kıldırması yakışmaz diyor. Ebu Bekir yani ne yapamaz? Peygamberin önüne geçemez. Şunun arkadaşlar sahabedeki peygamber Efesad-ı ashabındaki peygambere olan tazim, sevgi, muhabbete bak. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi "La tukaddimu beyne de illahi ve Allah'ın ve Resul'ün önüne ne yapmayın. Geçmeyin, Geçmeyin. bitti ayet. Şimdi duyduklar artık yok. Bir saygı var, bir elem var. Bu bana diyor yakışmaz